Bismillahirrahmanirrahim Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Onlar katı kalpli, kaba, cimri, ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin büyüklük şerefini tanımayan bizden değildir. Yatağına gideceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat. Allah, hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar. İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Allah'tan korkunuz. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Büyük günahlar şunlardır, Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Günah kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi, evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat ediniz. Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olmasa bile sevabına nail olur. Şehidin kul borcu dışındaki bütün günahlarını Allah bağışlar. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Satışta, Alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Allah için isteyene veriniz. Size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin. Ey insanlar! Selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Şunu bilin ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Mümin bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi, tabi bir iyiliği bile sakın küçük görme. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa bir dere daha ister. Aciz kişi, Nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran bunu yeterli görendir. Başına bir musibet geldi diye hiçbiriniz ölümü temenni etmesin. Zevkleri bıçak gibi keseni ölümü çok hatırlayın. Her kul öldüğü hal amel üzere diriltilir. ''Cennete Müslüman olmayan kimse giremez.''